235, numaralı konu, Hazreti Peygamberin, amcası Ebu Talib'in kendisini korumaktan vazgeçtiği kanaatına vardığında ona söyledikleri, evet, Akil bin Ebi Talib şöyle anlatıyor. Kureyşliler babam Ebu Talib'e müracaat ederek ona e Eba Talib, yeğenin Muhammed cemiyetlerimizin, toplantılarımızın üzerine gelip bize hoşumuza gitmeyen bazı şeyler söylüyor, eğer yapabilirsen onu bu işten vazgeçir, dediler, Ebu Talib de bana Eakil, git amcanın oğlunu ara, bul ve bana getir, dedi, Hazreti Peygamberi bize ait ağıllardan birinde buldum, o çok yorgundu, benimle birlikte dönerken yürüyebilecek bir gölge arıyordu, fakat yolumuz üzerinde böyle bir gölge de yoktu, Nihayet babamın yanına vardık. Babam Ebu Talip, Hazreti Peygamber'e şunları söyledi: "Ey yeğenim, andolsun ki bugüne dek bana ne kadar itaatkar olduğunu biliyorum. Biraz önce Kureyşliler bana gelerek, senin onların Kabe'sine ve Meclislerine gidip poşlarına gitmeyen bazı şeyler söylediğine dair şikayette bulundular. Bundan vazgeçsen olmaz mı? Bunun üzerine Hazreti Peygamber gözlerini gökyüzüne dikerek şöyle konuştu: "Allah'a yemin ederim ki benim bu Peygamberlik görevini terk etmem. Sizin herhangi birinizin güneşten bir parça ateş koparmasından çok daha zordur, bunları duyan babam Ebu Talip ise Kureyşlilere dönerek yeğenim asla yalan söylememiştir, haydi siz kendi işinize dönünüz, dedi.